Boş, Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. İnsan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini inceleyen iklimcil Mevsimler sürüklenirken hem bir sergi hem de işbirliklerine dayalı bir kamu programı olarak Salt Bayo'nda 22 Ağustos'a kadar izlenebilecek. Sergi kapsamında geliştirilen çevrimiçi içerikler saltonline.org üzerinden izlenebiliyor. Etçil, hepçil, yerelci, vejeteryan ya da vegan beslenmeden farklı biçimde iklimcil kavramı bir ürünün içeriklerinden ziyade gıda üretimi ve tüketiminin seyrini etkileyen alışılmadık mevsim koşulları ve iklim olaylarıyla ilişkisi üzerinden tanımlanıyor. Bugünün gıda altyapısı ve yeme içme alışkanlıkları sistemli bir sürekliliği olmayan, ard arda yaşanmayan, aralıklarında bir bağlantı ve tutarlılık bulunmayan yeni kuraklık döngüleri, bozulmuş yağış düzenleri, Ve kıyı dönüşümlerini şekillendiriyor. Bu konudaki projelerinin kapsamını Salt'ın davetiyle genişleten Londra merkezli Cooking Sections yani Daniel Fernandez, Pascual ve Alan de Schwab'ı bir zamanların mevsimlerine haritadan silinen bölgelere ve geleceği meçhul kıyılara doğru bir yolculuk sunuyor. Çok ilginç Salt yolunda. Yeşil gazetenin aktardığına göre. Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımına devam edilen Akkuyu nükleer güç santrali inşaatında sondaj makinesi operatörü elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Akkuyu NGS tarafından yapılan açıklamada iş cinayetinin 6 Nisan 2021 tarihinde saat 15 civarında meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada taşeron şirkette görevli sondaj makinesi operatörü Akkuyu NGS inşaat sahasından çıktıktan sonra elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti dendi. Operatörün ağır yaralandığı, hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada operatör tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olay yerine jandarma ekipleri olayın aydınlatılması için araştırma ve soruşturma yürütüyor dendi. Yeni yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliği kutup ayılarının beslenme şekillerini adapte etmeyi zorluyor ve kutup ayıları giderek daha fazla deniz kuşu yumurtası arayışına çıkıyor. Kutup ayıları normalde halkalı ve sakallı fokların yanı sıra beyaz balinalarla, morsarla ve deniz gergedanlarıyla ve kutup balinalarıyla beslense bile bölgedeki erime nedeniyle normal besinlerini artık daha az alabiliyorlar. Bunun için kutup ayıları artık insanların yaşadığı bölgelerdeki çöpleri yemeye başladılar. Bununla birlikte deniz kuşları yuva yaparken de deniz kenarına gelmeye ve onların da Yumurtalarını yemeye başladı kutup ayıları. Society Open Science dergisinde yeni yayınlanan bir yazı yumurta sayısının azalmasıyla 11 gün boyunca kutup ayılarının yuvalama alanına nasıl yaklaştığını takip etti. Söz konusu araştırmayı Independent'den Bethany Dawson haberleştirdi ve Atatürk oldu Türkçe'ye çevirdi. Kanada'daki araştırmacılar dronelar kullanarak yeni ve daha sıcak bu çağda yemek arayışına çıkan büyük yırtıcıların becerikliliğini ölçmek için Kutup ayılarının Nunavut'taki Mitivik Adası'nda yaygın bulunan pufla kazlarının yuvalarındaki beslenişleri izledi. Windsor Üniversitesi'ndeki Great Lakes Çevre Araştırmaları Enstitüsü'nden makalenin başyazarı Patrick Jagelski, daha geç gelen ayıların giderek daha fazla boş yuvaı ziyaret ettiğini ve enerjiyi en aza indirecek şekilde hareket etmediklerini ama yedikleri yumurta kümelerinin de giderek daha az seçici hale geldiklerini gördük, dedi. Yazarlar bu çalışma başlıca avlarını elde etmek daha zor hale gelince türlerin diyetlerinde daha az tercih edilen kaynakları dahil edebilecek olsa da bunu da verimli bir şekilde yapamayacağını gösteriyor ifadelerini kullandı. uzmanlar. Bunun kutup ayılarının avlanmasına ilişkin genelleştirilebilecek bir gösterge olmadığını söylese bile küresel ısınma sonucunda hayvanların beslenme tarzına verilen zararlar ortada. Araştırmacılar hem iklim ısınması tahminlerine hem de ayıların yağ rezervlerine hayatta kalmak zorunda olduğu yılın giderek artan süresine dair verilerini inceledi. Tabii acaba bu durum pufla kazlarını nasıl etkiliyor düşünen oldu mu? Japonya'nın sera gazı emisyon azaltım hedefini önemli oranda yükseltebileceği bildirildi. Japon Kyoto Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan konuya yakın kişilere dayandırdığı habere göre zaten hali hazırda 2013 mali yılına göre %26 olarak belirlenmiş hedef %40'a yükseltilebiliyor. Bununla birlikte haberde ülkenin Çevre Bakanlığı'nın %45 Sanayi Bakanlığı'nın ise %35'lik bir azaltım hedef belirlemesini savunduğu da yer aldı. Japonya'nın 2050 yılı için karbon nötr olma hedefi belirlediği hatırlatıldı haberde ve Japon Çevre Bakanı Shinjiro Koizumi'nin geçen ay 2030 azaltım hedefini 2050 karbon nötr Amacı paralelinde belirleneceğini açıkladığının da altını çizdi bu haberde. Günümüzde gezegenin ve doğanın sınırlarını zorlayan sistem bir krizler çağı yarattı. Ekonomik, sosyal, siyasal alanda yaşanan krizler, iklim ve biyolojik çeşitlilik alanında derinleşirken bir yandan da geleceğimizi tehdit ediyor. Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 salgınıysa mevcut sistemi sorgulama ve değiştirme gerektiğini ortaya koydu. Peki bu krizlerden kurtulmak? Veya en azından içlerinden bazılarının etkilerini azaltmak mümkün mü? Bunun için gerekli olan dönüşümler neler? Bu dönüşümlerde adalet nasıl sağlanır? Bu ve benzeri sorular için düşünmek, tartışmak ve cevap bulmak amacıyla Yeşil Düşünce Derneği ve Heinrich Böl Vakfı ile ortak yeşil İyileşme ve adil dönüşüm buluşması gerçekleştiriliyor. Etkinliğe katılım için gerekli Zoom linkine Yeşil Düşünce Derneği'nin web sitesinden erişilebiliyoruz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankıl. Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesunan, Uygar Özesi Sadece bugünkü değil